Hauze-i ilmiye-i Pağan-ı Rıdım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l âlemin. Salatü vesselam ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, Bir mektubat ı Şerîfe dersinde daha Allah Teala bize cem'e iletti. Lütufü kerem eyletti. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri'nin i Sünnet İtikadı ile ilgili yazmış olduğu e, mektuptan kaldığımız dersen devam ediyoruz. Epey ilimler bize beyan etti. Tabii bazıları zor idi. Ama şimdi biraz daha halkın anlayacağı, herkesin istifade edeceği yerlere geldik diye düşünüyorum. Daha da e, Diğer mektuplar da var inşallah, onları da e, takip ettiğimiz zaman e, bayağı bir el itikadı ile ilgili malumat sahibi olacağız inşallah. Niyetlerimizi e, tavsiye edelim. İşte huzuru kalbiyle güzel itikad ile, el itikad ile müşerref olmak, kalplerimizde bu inancın yerleşmesi niyetiyle İmam-ı Rabbani e, bu sohbetinden, bu mektubundan, bu dersinden istifade etmek, istifaza etmek, e, feyiz talep etmek niyetiyle dinleyelim, dinletelim, insanları uyaralım, haberdar edelim. Çoklarının bir şeyden haberleri yok. Meleklerden haberleri yok, cinlerden haberleri yok. İlahiyette profesör olmuş adamlar, cinleri inkar eden var ya. İslamoğlu biliyorsunuz inkar etti. Ninova'nın cinleri dedi. Ninova'dan adamlar gelmiş Mekke'de tanınmadığı için cin denmiş onlara dendi. Dedi yani, böyle bir şey akıllara ziyan bir beyanlar, ifadeler oluyor. Hala da bu millet bu adamları dinliyor, dinleyebiliyor. Onun için mutlaka İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanlarından e, istifade ederek itikadımızı el-sünnet dairesi içerisine muhafaza etmeye gayret edelim ki, son nefeste imansız ölmeye sebebiyet vermesin. Çünkü batıl ehlini, ...dalalet ehlini, nasları yani ayet vadisleri hadisleri ve zaruriyat diniyeyi, mecbur inanılması gereken meseleleri dahi inkar edenlerin olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Çok gezecek tozacak zaman değil yani internetlerde gezecek demek istiyorum. Kanallarda gezecek, internetlerde gezinecek zaman değil birinden bir Allah muhafaza bir pis itikat sıçrayabilir. E, yanlış bir e, fasit bir inanç, batıl bir e, akide insanın kalbine yerleşir veya iz bırakır. Yerleşmese de iz bırakır. Acaba dedirtir, şüpheye düşürür. Bu din-i iman işi, itikat işi, el-Sünnet itikadı şüpheye gelmez. Heves vesaire bir şey, kalpten bir şey gelir geçer, elinde değil. Ama bu adamların konuştuklarında insana e, acaba dedirtirir. Şubeye düşerler. E Ondan sonra kim kurtaracak yani senin son nefeste imanını? Bu bakımdan Allah için bu derslere özellikle Mektubat-ı Şerife derslerine e, çok önem verelim. Azami derecede dikkatle dinleyelim. Güzel anlamaya çalışalım işte. Allah istifademizi azim eylesin. Amin. <gülüyor> Melekler Rabbu'llahu subhanahu Allahu Teala kullarıdır. Masumun korunmuşlardır. Minel usyani günah işlemekten masumdurlar. Yani ayet-i kerimeyle sabit bir hakkattir. İnsanda günah işleme payı var peygamberler haricinde. Ama meleklerde günah işleme payı yok melek olarak kaldıkları müddetçe. Ama Allah onu meleklikten çıkarır da e, nefis verir. İşte benim insan imtihan için insan e, şeyine sokar, yani mükellefiyete sokar. Çünkü melekler mükellef değildirler. Onun için sevapları, günahları da yok. ilerlemeleri terakkileri de yok. Cihat olmadığı için. Ve lakin hani Mevla Teala e, e, ne murad eder? O ayrı bir şey. Yani bir meleğin meleklik sıfatını değiştirse, ona beşeriyet gibi bir mükellefiyet koysa ayrı bir şey. Şimdi bazı hadis-i şeriflerde, e, konular geçiyor. Bunu da anlamayanlar tabii bu Kur'an'a muhalif falan, el-i itikadına muhalif e, diyenler de oluyor ama e, şimdi burada el-i muhalif olan hangisidir? Ayetlere muhalif olan hangisi? Melek, melekken günah işler mi? Bunları iyi ayırt edelim. Melek, Melekken günah işlemez. E insan e, peygamber de nedir? İnsandır. Beşerdir. Beşer beşer günah ama ona farklı bir boyut verilmiş. Melekten üstün olmuş. Melekten üstün olunca da masum olmuş. Onun için nasıl ki insan içerisinde günah işlemeyenler e, peygamberler sınıfı var. Meleklerden de birine Allah Teala imtihan için efendim al sana bir nefis vereyim de insanlar gibi gör bakalım. Ee, ne yapacaksın ne yapmayacaksın falan bu ayrı bir şey yani bunu konumuzun harici hemen her şeyi e, hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'de varsa hadis-i şerif tefsirlerde varsa İmam Şeyhuti Durul Mensur'da 20 sayfa bunu kaynaklarını veriyorsa yani anlayan anladı. E şimdi bunu e, bu kadar hadisi reddetmek akıl mantık işi değil. Hemen bu ayete uymuyor. Al aşağıya çal duvara. Öyle bir şey yok. Aklını çalıştıracaksın. Kafanı çalıştıracaksın. Melekler günahtan masumdur. Tamam. Meleklik sıfatı mevcut olduğu sürece. Ama Allah imtihan edemez. ederse eder. O ayrı bir şey. Ama o zaman onu meleklikten çıkarır. Ve şeriyet halleri verirse. O ayrı bir şey. Biz onu konuşmuyoruz şu an. Biz genel manada bütün melekler, bütün melek i kiram, Efendim isyandan masumdur. Ve ne korunmuşlardır. Minel hatayı yanılmaktan. Daven nisyani unutmaktan. Mesela insanda unutma illeti var. Zaten insan nisyandan geliyor. Kelime kökeni bile unutmaktan geliyor. Yani mastarı. Ee, devamlı unutuyoruz yani. Onun için unutmamak için de tedbirler alıyoruz. Ama meleklerde unutma diye bir şey var mı? Yok. Yani Azrail Aleyhisselam'a belki seni bu sene şu ay, şu günü öldür de, canını al diye emir gelir de, Azrail Aleyhisselam da unutur seni de, sen de belki biraz daha yaşarsın falan zannetme yani. Unutma yok. Dakika, saniye saçmaz. Hiçbir işte. Yağmur yağacak şu vakit şuraya. Melekler görevli fel müdebbirat emra. İşleri yöneten meleklere yemin ediyor Kur'an-ı Kerim'de Mevla. İşte işler, yağmurlar, bulutlar, zelzeleler, fırtınalar, işte ölümler hep Melaki i kiram'ın görevlerindendir. Hiçbirinde şaşma payı yok. Yanılma yok, unutmak yok. Evet. Özellikle günah işlemekte tamamen kesin masumiyetleri var. La yasune isyan etmezler. Bu ayet kelimedir buradan sonrası. Yani ahitten iktibas etmiş karşı gelmezler kime Allah'a Allahu Teala ne hususta ma o şeylerde ki emre ra onlara ne emretti şunu yap yap yık yık öldür öldür bu memleketi batır batır altın üstüne getir çevir getir hani bazı hadislerde geçiyor Taberani'de efendi hazretler çok anlatırdı ya İşte şuranın altın üstüne çevir melekleri gönderir melekler derle yarın burada falan abid var yani Mevla'ya haşa demek istemiyorlar ki sen niye böyle yaptın? İsyan değil bu. Ya acaba biz mi şaşırdık yanlış yere geldik gibi bir teattüp ifadesidir o. Mevla'da ne buyuruyor mu? Nebi, o abid sofu evliya geçinenden batırmaya başlayın. Ama ya Rabbi ne hikmettir diyorlar. Kurtubi tefsirinde de var bu. اِنَّوْ لَمْ يَتَمَعَرْ وَجْهُ ف۪ي يَكَطُّ ''Bana karşı bu kadar isyanlar, günahlar işlendi de bir kere suratı bile bozulmadı, ekşibedi.'' ''Yani ne me lazım?'' dedi. Geçti o oh hoca. Evliya sabah kadar namaz kılıyor ama millet. ''Her türlü günah yapsa bana ne?'' diyor. İşte vaaz etmemek, iyiliği emretmemek, kötülükten neye yetmemek, reddiye yapmamak. Bana diyorsunuz ya, çok reddiye yapma. Reddiye yapmayın da belamı bulayım değil mi? Siz mi kurtaracaksınız ben sonra ahirette? Allah'ın emirlerine isyan ediliyor, kader inkar ediliyor. Bu kadar ayet hadis inkar ediliyor da ondan sonra ben diye yapmayayım. Seni mi dinleyeceğim? Rabbimi mi dinleyeceğim? Biz dediğine bakarız dedi Tayyip Bey görmüyor musun? Hansa bilmem bilmem neye bakmayız dedi. Ee? Siz bana diyorsunuz ki ayette, hadiste doğruları söyleme. Ne demek ya? Söyleyeceğiz. Onun için melekler dediler, Ya Rabbi burada falan abi var nasıl yapalım? Hazzeballahu karyeten fihâ isne âşerâ el fi Yine Tabarhane hadisinde geçer, Allah bir kariye halkına azap etti, orada 12 bin alim var. Amelleri de peygamber kadar, yani peygamber makamında değiller de, o kadar fazla ibadet yapıyorlar. Melekler soruyorlar işte böyle, ''Ya Rabbi, burada alimler var, sen de buyuruyorsun ki bir Allah diyenin hatırı için, göğü yere indirmem, kıyamet bile kopmayacak, bir Allah diyenin ölmesini bekleyecek.'' Hani bu nasıl olacak şimdi? Mevla da buyuruyor, helak helaketin gitsin. E bu sefer onlar emir tutarlar işte, emre isyan yok. Ama hikmetinden sual etseler bu isyan değil. Bazı hadis-i şeriflerde, bazılarda geçer bu. Sen de zannetme ki melekler karşı geldi veya yorum soktu araya. Yorum sokmuyor. Ama anlamak için sorabilir, soruyor. Biz de Mevla'dan bir şey sorsak, e efendim veya bir hoca efendiye, bir şey efendiye bir şey sorsak, bu nimet nedir acaba siz böyle buyurduğunuz ama desek bu ona isyan olmuyor ki. E orada tabi iyiliği emretmezdiler. Len ümlem yekun yagdabuna Allah için haramlar işlendiğinde kader inkar ediliyor. Amen. Çünkü inkar ediliyor. Ayetler, hadisler inkar ediliyor. Bunları kızmazdılar. Öyle emrune bil marif. İllemretmez. Namaz kıl demek, oruç tut demek. En büyük emr-i marif imandadır. Kadere inan demiyor adama ya namazı boş verdik namazı kurtarmaz ki. Kaderine amyanın daha amentüy bozuyorlar. Birisi Allah için kasap yok. Birisi Allah için o da bir görüş demez mi? İşte bunlar batar. Bunların ne namazı kurtarır ne karılarının mestüre olması ne kendilerinin hacca ömreye gitmesi senede beş kere kurtaramazlar ki. Allah için kızmazdılar, iyiliği emretmezdiler. Velayenü'l emrüker kötülükten ne etmezler. Ondan sonra Nurettin Yıldız hoca da kalktı gitti babasının taziyesi, hiç bilmem ne, çay içiyor, çorba açıyor. Mübarek e, adam. E bak, sen demiyor musun bu adamla selam verilecek durumu yok. Çay içilderken melekler görmesin. E çünkü diyor, Hadis-i Şerif ne diyor? Onlar e, bu kadar Allah'a kızdıracak işler yaptılar. İşte, İslamoğlu, kaderi inkar ederek Mevla'yı çok büyük azap ettiriyor. O bunlar ne yapıyor? Feakeluhum ve şarabu Birlikte oturdular, yediler, içtiler diyor Hadis-i Şerif. E bu birlikte oturup ya bir su içmek, bir çay içmek az iş değil. Ahmetü'yü bozan kaderi inkar eden adamlarla bir mecliste bulunmak, bir sofrada bulunmak falan kolay iş değil. Kolay iş değil yani. Vidatı elinden itikadı, reformist olan birinin yüzüne gülmek kolay iş değil. Senelerce hesabın kitabın bitmez ahiret. Biz kitaplarda böyle yok özellikle sünnet kitaplan. Bizim okuduklarımız doğruysa tehlike büyük. Ki doğrudur asla şüphemiz yok. Onun için dikkat edeceğiz. Melekler isyan etmezler. Onun için öyle dedi Nurette Hoca da. Melekler dedi beni dedi çay içerken görsün Doğru dedi çünkü melekler isyan etmezler. Mevla buyurursa ki altın üstüne getir. E sen de oradasın. Oturdu yediler içtiler. Bunun izahı yok. 13'ün yapfaluna yaparlar maşeyi ki ne emir olunuyorsa melekler onu yaparlar. Ha bir şey sorarsalar hikmetinden sual kabilindendir. Yoksa itiraz asla onlardan tasavvur edilemez. Masumdurlar. La yekulune. Yemek yemezler. Ve la yesrabune. Su içmezler, çay içmezler melekler. Ve la yusafune. La yusafune. Bazı Olsa da olur, da olur. Sıfatlanmazlar, nitelenmezler. Bizi kuratın erkeklikle ve la unusetin dişilikle. Meleklerde cinsiyet yoktur. Ama bu milletin çoğuna sorsan melekleri dişi bilirler. Hristiyanlar çünkü bu meleklere dişi tasvirler yaptılar. Heykeller yaptılar. Resimler çizdiler. Milletin aklına bu işi böyle getirdiler. Bazı da işte e, milletin sevgililerine işte efendim vesaire gavurların filmlerinde felancanın melekleri gibi tabirler haşa ee, kullandılar hala da bazı belki firmalarda veya işte neyse reklamlarda gavurlarda bu melek şeyi e, ismi resmi kanatlı tasvirlerle beraber işte ne diyorsun onlara mankenlere bilmem efendim e, şarkıcılara, zurnacılara bazı kere yapıyorlar hala gavurlarda var e bu tabi Türklere de e Müslümanız geçinenlere de bulaşmış İnsanı kafir eder Yani meleklere dişi demek insanı kafir eder <gülüyor> Ahirete inanmayanlar meleklere Dişi ismi takarlar Dişi derleri bir bırak Dişi ismi takana bile ahirete inanmayanlar diyor Dişi ismi takmak bile Ya ben dişi olduğunu kabul etmiyorum Ama isim taktım ona İsmini Allah takar meleğe. sen hiç Allah Allah meleğine sen takamazsın. Onun için erkeklik, dişilik onlarda aranmaz. Fevhum onlar müberraune. Beri uzak tutulmuşlardır. Anhuma <gülüyor> erkeklik ve dişilik cinsiyetlerinden ve <gülüyor> ne? Son derece tenzih edilmişler. Yani hiç onlar hakkında böyle bir şey düşünülmesi bile mümkün değil. Münezzeh ve tezkiruz zamirlerin müzekker getirilmesi er-râciati eee eden onlara nerede fil kuran Mecid Ulu Kur'an-ı Kerim'de meleklere giden zamirlerde e, müzekker gidiyor mesela işte la yasûne yani zamir vav erkek şeyinde ye يفع, mesela gibi Ondan sonra yadrubuna bu ne? yani her yerde zamirlemeyecek yer gidiyor. Efendim. İnma ancak bu bir itibar, şerefu sınıfı'nı fi'z-zükuri erkek sınıfının şerefi itibarıyla bin nisbeti ila sınıfı'l-inat dişiler sınıfına nispetle. Yani şunu demek istiyor. Genel manada sınıf olarak Allah Teala bir tercih yapmış. Erkekleri kavvam yapmış. Üstün yapmış. İşte peygamberleri de on türlü erkeklerden göndermiş ve Marsal'na mukabil Senden önce peygamber olarak ancak erkekler gönderdik diyor. Nurh ilem onlara vahyet diyoruz. işte Hadis-i Şerif'ine Buhari, Kemulümine rical kesir, kemulümine ensa illa. Meryem bin Du'imran ve Asiye. İmratu Firavun. Hadis-i Şerif var yine Buhari'de. Erkeklerden kemal bulan çok var. Çünkü zaten enbiya sınıfı 224. Bin. Kemalat sahibi. Eveliler de ona göre. Ama kadınlardan kemale eren yani zirve noktada kemalat sahibi olan dört tane falan sayıyor. İşte birisi Meryem validemiz, birisi Asiye validemiz. Herhalde e, Hatice validemiz olabilir, Fatıma validemiz olabilir. Böyle. Şimdi burada cinsin cinse karşı tercihi var. Yoksa ferdin ferde karşı tercihi yok. Bu ne demektir? Yani şu anda bir kadın vardır ki 40 erkekten de üstündür. Hatta 400 400.000 efendim. 4 milyar erkekten üstün olabilir. Şimdi bir Müslüman kadın e diyelim 4 milyar kavur erkek var. 4 milyar kavur erkek bir yana Hristiyan, Yahudi, Budist, Budist falan 4 milyar diyelim erkek 3 milyar erkek, 3 milyar. Burada Müslüman bir bacımız var. Namazında abdestinde o hepsi Yani fertler bazında şu kadın şu yani her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Her erkek her kadından üstün diye bir şey yok. Ama cins itibariyle baktığımız zaman allah Teala güç, kuvvet, anlayış, idrak, işte efendim, dayanıklılık, kemalat, yönetim, istikrar vesaire birçok efsaf var. Bu arada kadını aşağılamak yok. Ama allah Teala öyle yaratmış. Cinsler olarak. Ama bazı öyle bir kadın var. E, hafızası kırk erkekten üstüne. Ayşe anamız herkesten fazla hafızalıydı. Zekiydi. Onun için fertleri mülaza etmiyoruz. Ama erkek dişiler sınıfına itibarla cinsiyet manası yani cins genel umum tuttuğun zaman erkek sınıfına e, bir şeref atfettiğinden Mevla-i Teala vehtar <gülüyor> Rabbin istediğini yaradır, dilediğini seçer. Buna kimsenin bir şey değil mi aklıyor? Çünkü beyinlerdeki gramajlarda bile hesap yapılıyor. Şimdi yeni bir kitaptan işte bakıyordum orada. E hepsi madde madde yazıyor. Şu hormonundan, şu bilmem nesinden, beynin zarından vesaire. Hepsi maddelemiş. Yani gavurlar tespit ediyor bunu da yani. Biz bir şey demiyoruz. Ama vaka bu. Yani allah Teala yaratırken böyle yaratıyor. E, o, o bakımdan erkek sınıfını e, bu noktada cins, cins olarak tuttuğunda e, itibarlı kıldığından meleklere de şeref atfetmek için e, ne yapacak? Sıygeler iki türlüdür, zamirler iki türlüdür. Onun için erkek zamini kullanıyor. Yoksa erkek olduklarından değil. Ona bakarsan Mevla Teala kendisi hakkında da değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yahluku diyor. Yahluku müzekkere kullanılan bir şey. Yaratır demesi. Cale yaptı, yarattı diyor Kur'an'da. Calet haşa buyurmuyor. takluku buyurmuyor. Dolayısıyla Mevla hakkında da, kendi zatı hakkında da tabir olarak geçtiği zaman müzekker sıvıları kullanıyor. Bu haşa allah Teala'da cinsiyet olduğu anlamına gelir mi? Bunu düşünen kafir olur. İşte meleklerde de zamirlerin müzekker olması Onlarda da erkeklik var anlamına gelmez İki şey arasında tercih yapılınca tercih olarak Ricel taifesinin e, sıgaları ve zamirleri kullanılmak e, efendim, mevlamız tercih etmiş Kemal evvra'de Nitekim getirdik Melhak kusmani Allah -u Teala ne yaz zamirleri eracite rucu eden ilan nesi e, Mevla kendi zatına giden zamirleri de Kur'an'da müzik onlar da müzekker kullandı. Haşa Allah Teala da erkeklik dişilik düşünür mü Haşa? E de, de düşünülmez demek istiyor. Ee, karı koca aklar hakkında bir kitap hazırlıyorum. Orada biraz bu konuya geleceğiz. Yani kadınlar sınıfının efendim e, erkeklerden düşük yaratıldığı anlamına gelmiyor. Ancak Allahu Teala ona o vasfı münasip görüyor. Ona onu uygun buluyor, erkeğe bunu uygun buluyor. Kime ne uygun buluyorsa ona da ona göre yük vuruyor. Onun için kadına da git sokakta çalış, gel evini bak diye yük vurmuyor. Çünkü ona o gücü vermemiş. O gücü vermediği için onu ondan mesul etmiyor. Babası bakacak, oğluna kocası bakacak, kocası bakamadı. Devlet bakacak, mal Kadınlardan hangisi mağdur muhtaç durmadığı için hiçbirinin çalışması gerekmiyor. Şu anda devlet devlet olsa, İslam devleti olsa hiçbir kadın çalışmaya muhtaç ettirilmez. Erkeğe ona göre iş bulunur, iş verilir. Ona göre maaşı biraz fazla verilir. karısının çoğu çocuğunu bakacak hale getirilir. Erkeği yoksa duldur felandır, evlenmiyor, çocuğu var falan falan. O zaman Beytülmal devlet bakması gerekiyor. Yok sigorta yatırdın mı, primini yatırdın mı bilmem ne mi? Kadına bunu sormaz devlet. Kadın muhtaçsa neymiş sen ortaya girmemişsin çalışmamışsın. çalışmamsın. E, kocan da emekli değildi. Ondan da sana maaş kalmadı. Buradan da bir şey yok. Ne olacak? Öl. Böyle bir şey varmış Kur'an'da sünnette. Niye Mevla buyuruyor? Ben bu kadına çalışma gücü vermedim. Erkekler içerisinde efendim oturup kalkma şeyi vermedim imkanları. Onu ben öyle yarattım. Onun için onu ben koruyorum. Buyuruyor. Demek ki Mevla kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ama burada da e niye o zaman erkekte de zengin etmediğine zekat sormuyor ki, sana demiyor ki git çalış da illa 40 bulda birini ver. E şu adam yok, fakir. Yani erkekte de gücü vermediğine sorumluluk yüklemiyor. E bu da kadının ahirette, cennette mertebesinin düşük olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Kur'an kemdi herkesin ameline göre derecesi olacak. Kadın takvaysa haramlardan sakınmakta üstün ise Kocası günahkar ise o kadının cennete derecesi yüksek olur. Adamın ahirette derecesi düşük olur. Hatta cehenneme girer. Karısı cennete gider, adam cehenneme girer. Böyle de adamlar çok olacak yani. Hele bu zamanda biraz fazla. Kadınlar daha cennete gidebilir belki. Çünkü namaz, abdest işleri biraz onlarda daha fazla. Erkeklere bakıyorsun çoğu namazsı abdestsiz. Karıları kapalı olanların bile adamların çoğu namazsı abdestsiz ya. Onun için ahiret bakımından bir noksanlık yok. Dünyada da buna noksanlık denmez. Ya nedir? Mevla'nın tensibi. O öyle münasip gördü. Sana bunu, bu, bu durumu münasip gördü. Sana rahim verdi. Çocuk doğurma görev verdi. Adama efendim e, ev bakma çalışma mahşet temini görev verdi. Kuvvet verdi. Ona da onu verdi. Güç verdiğine yük verdi. Biraz daha ona göre zayıf ettiğinin yükünü aldı. Evet, kimseyi kimseden aşağı etmedi. Ahirette de takvaya bağladı. Kim takvaysa Haramlardan daha fazla saklıyorsa derecesi onu yüksek olacak. Erkeklikle değil buyurdu. E burada ne var? Onun için yanlış anlamamak lazım. Mevla'ya itiraz etmemek lazım. Seçim hakkını ben onlara vermedim Mevla buyurdu. Ben yaratıyorum. Yaratırken de seçiyorum. İstediğime istediğim cinsiyeti münasip görüyorum. Hangi cinsiyete daha kuvvet vereceğim, daha akıl vereceğim, efendim daha mesuliyet yükleyeceğim onu da ben seçiyorum. Onlara da sormuyorum. Onlarda buna itiraz etme hakları yoktur. Ya, Sübhanallahü teala peşine baksana. Şirk koştukları şeylerden Allah ne kadar yücedir, münezzehtir. Yani burada Mevla'ya itiraz, adamı şirke götürür. Buna, bunu niye seçtin? Bunu niye üstüne verdin? Bu cinsiyete bunu niye verdin? Bana niye bunu vermedin? Beni niye erkek yaratmadın? E şimdi böyle şey olur mu yani? allah Teala Teala'ya itiraz, bu şirktir. Herkes kendine verilenle kanaat فَخُلْ مَا تَيْتُ كَوْكُمُنَ şakirin? Ne verdiğimse onu al, otur şükredenlerden ol. Ahiretini kazan. Mevla buyuruyor. Ama işte kadınları şimdi hep ayartıyorlar. İslam'ı kadın aleyhtarı gibi, Kur'an'ı sünneti kadın aleyhtarı gibi, kadının hakkını yiyen bir din gibi haşa. Gelde. Göstermeye çalışıyorlar. Halbuki kendileri laiklik adı altında, efendim, kadın erkek eşitlik adı altında kadınları köleden beter ettiler. Bütün kadın kız sabahın köründe, sokaklarda perişan vaziyet. O kadın o nasıl dayansın? Gece çocuk bakıyor. Çocuk 40 kere uyanıyor, ağlıyor, ediyor. Uykusunu zaten efendim verimini azaltıyor. Kalkıyor ona bakıyor, yatıyor. Adam rahat rahat, hor hor uyuyor. O kadın çocuğuyla bir giyen, sabah efendim çay demleyecek. Bulaşığı var, çamaşırı var, ev temizliği var. Erkek bulaşığıyla karışmıyor. Bir de kadın kalkacak efendim çalışmaya gidecek. Bu kölelik değil de nedir ya? Modern köleliktir ya. Kadına Allah çalışma görevi vermemiş dışarıda erkekler içinde. Bu, bunu, bu, bu düzen zorladı bunlar bu işe. Hangi düzen? Avrupa'nın çarpık düzeni. Kafirlerin çarpık düzeni. Mahvettiler insanları, bir de ucuz işçi. Parasını da az veriyor. Bak şimdi, niye o zaman e, efendim e, onları orada eşit tutmuyorsunuz? Tutmaz. Her türlü fesat çıkartacak kadınları işçiye sokarak, erkeklerin içine yani. Dertleri ıslah değil, dertleri kadınlara özgürlük vermek değil. İslam veriyor kadın özgürlüğü ya, böyle şey olur mu? Şimdi burası böyle. Melekler hakkındaki derse devam edersek, bak hadis safa muhakkak seçti ki milhaku subhanu, hak subhanu teala rabbimiz bazıum meleklerden bazıının lideri elçilik vazifesi için yani peygamberlik göreviyle. Kemal şah nasıl ki şereflendirdi? Bazı insan bazı insanları bir aziz devleti. E, risalet ve nübüvvet devletiyle. Herkes peygamber değil. İçimizden kimi seçti peygamberler seçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imiz bizimin etişine peygamber gönderdi. Musa aleyhisselam İsrail oğlan'a gönderdi. Daha bir yüz binlerce, on binlerce peygamberi İsrail oğlan'a gönderdi. Hindistan'da bile gittik. Bak dokuz tane peygamber kabri var. Ta Hindistan'da. İbrahim aleyhisselamla ile Nuh aleyhisselamın arasında gönderilmiş. Düşün İbrahim aleyhisselamdan önce Hindistan'da halk var. Yani İmam Rabbani Hazretleri onları keşfetti kabirlerini. Biz ziyarete gittik. E demek herkese peygamberlik vermiyor ama her kavmede bir uyarıcı veliküllü kavmin had. Her kavme bir hidayatçı gönderdim buyuruyor. Meleklerin de hepsini elçilik vazifesiyle tahsis etmemiş. Yani Hazreti Cibril'e vermiş. Sefaret, Risalet. Peygamberlerle Allah arasında elçi. Vahiy getirme görevi gibi. Yani orada işte Mikael İsrafil ve Azrail Aleyhimüsselam özel görevleri var. Diğer meleklerde yok. Aaj kermestane buyuruyor. Allahu yastafi, Allahu Allah yastafi seçer min el meleket meleklerden rusulen rasuller peygamberler seçer. Bak meleğin de peygamberi var kendi içinde Cebrail Aleyhisselam diğer peygamber diğer meleklerden üstün. Çünkü meleklerin peygamberi nasıl Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizden üstün? Bizim peygamberimiz olduğu gibi. Meleklerde de böyle tasnif var ve insanlardan da seçer seçti işte daha bundan sonra yeni peygamber seçmeyecek bitti ama seçim yaptı işte bu seçime itiraz edebiliyor musun? Ne demiyorsun? Erkek olsan ne olur? Yani sen çıkıp diyebiliyor musun Allah Teala ya yine Muhammed, niye Muhammed'i seçsin aşağıda ben seçmedim o zaman Mekke müşriklerinden ne farkın kalır? Devletül Adil Quranu Ala Mekkenin taifin bu kadar Ulu adamları var. Zengin ağa paşa. Niye bunlara Kur'an indirilmedi de kalktı Ebu Talib'in yetimine haşa Resulullah Efendimiz'e hakaret söylüyorlar. Kur'an indirilecek adam olarak bunu mu buldu? İşte müşrik kafası gibi. Ben niye erkek yapmadım? Beni niye peygamber yapmadım? Beni niye zengin yapmadım? Ben daha layıkıdım falan filan. Bu şirk. Şirk. Rabbin dilediğini seçer. Cık. Sen itiraz hakkın yok. Verileni kabul et. Seni zaten kimseden haşa etmemişim. Takvalık kapısı açık. iman amel, salih kapısı açık. Cinsiyetle değişmez. Fakirlikle değişmez. Hiçbir şey değişmez. Bugün en fakiri bakıyorsun bir dünya bütün zenginlerinden Allah'ın neftal. Bir kadın makamı yükselmiş takvada bütün erkeklerden neftal. E ne var? Öbürü zahiri bu alemle Allah yaratırken sana bunu münasip vermiş. Sen buna ne itiraz edebilirsin? Ve cumhur ulema ehlil hak hak ehli yani ehli sünnet ehl sünnet alimlerinin ekseriyet yani hemen hemen tamam ne görüş üzerinde ittifak etmişler? Alâ enne havâssal beşeri. Beşerin seçilmişleri yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa, İsa, Nuh, İbrahim, alim gibi peygamberler eftalû, daha faziletlidirler. Min havâssal meleket Meleklerin seçilmişlerinde. Ben bunu devamlı söylerim. Zaten ehl-i sünnet itikadımızın metninde de böylece. Yani ne demek? Resulullah (s.a.v.) Aleyhisselam, Cebrail (a.s.)'dan üstün. Nuh (a.s.) Aleyhisselam, Cebrail (a.s.)'dan üstün. İbrahim (a.s.) Aleyhisselam, Cebrail (a.s.)'dan üstün. Evet. Peygamberler meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların evliyası da meleklerin evliyasından üstün. Ama insanların evliyası mesela bizim Efendi Hazretleri büyük veli ama Cebrail (a.s.)'dan üstün olamaz. Çünkü Cebrail Aleyhisselam meleklerin peygamberi olduğu için. Ama normal dördüncü kat sema'da bir melek var. ikinci kat sema. Üç tuzanla konuşuyoruz tabii, Efendi Hazreti hakkında ayet yok da. E, orada tabi üç tuzan devreye göre ama alametler var. Bu alametlere göre, kerametlere göre bunu anlıyoruz. Biz kendi gördüklerimize göre yani bunu anlıyoruz. Herkesin iman etmesi, hakaicin metninde geçmiyor Efendi Hazreti'nin adı. Ama misal veriyoruz yani misal. Öbürüne göre de felan zat. Öbürüne göre de felan zat. Yani herkesin tabi olduğu bir mürşidi var. Herkes onu beşerin seçkinlerinden olarak görüyor Evliya'sından. O zaman o ne oluyor? Normal bir ikinci katta, dördüncü katta ki bir melekten üstün oluyor Ehl-i itikadına göre. Ama veliler ne kadar yüksek mertebede olsa i̇mam Rabbani Evliya'nın reisi ama Cibril Aleyhisselam'da üstün olamaz. Ama normal meleklerden üstün olur. ehl Sünnet'in geneli bu görüştedir. Beşerin peygamberleri meleklerin peygamberlerinden neftaldi. Ancak o Galeli İmam Gazali Gazali Hazretleri Hucetü'l İslam ve İmamul Haramayn İmamul Haramayn yani İmam Gazali'nin de şeyhi olacak herhalde. İmam Cevni mi İmamul Haramayn? Ona bak. İmamul Haramayn ve Sahibul Futuhatil Mekkiyye bir de Mekkeye sahibi. Fütuhat-ı e, meşhur i̇bn Arabi Hazretleri'nin kitabıdır. Onun adını söylemiyor yani. onda da vasfıyla söylüyor. Fütuhat sahibi yani i̇bn Arabi. Hükmettiler. Neyle bi'eftaliyyeti havası'l melâketi Meleklerin seçilmişlerinin eftal olduğuna kimden mi havası'l beşer Beşerin seçkinlerin ne göre yani beşerin peygamberlerine göre meleklerin peygamberleri üstündür dediler. Ama farkındaysanız 3-4 kişi oluyor. Geri kalan 43 alimlerin cumhur ittifakı insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstündür demiş. İki üç tane alimimiz onlar da ehli sünnet. 13'ün demin ehli hakkın ehli hakkın hepsi demedi, cumhuru dedi. Niye cumhur dedi? Ekseriyet dedi. Çünkü istisna var. İstisna olduğu için icma var demedi. Cumhurun görüşü bu dedi. Birkaç tane alim İmam Gazali, İmam-ı Haramayn İmam, İmam Cevheni diyebiliyorum öyleymiş. İmam Cüveyni eee Allame tabii o da o, yadırganacak bir şey yok. Çok büyük büyüklerin büyüğü. Bir de Muhyiddin-i Arabi evliyanın reislerinden. Onlar dediler ki Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den üstün. Veya Cebrail Aleyhisselam üsteden i̇şte değil mi? Nuhal selamdan, İbrahim'selamdan üstün şeklinde. Meleklerin havası, beşerin seçkinlerinden üstün dediler. Ama ve ma şey ki zuhara belirdi lihazel fakir. Bana zuhur eden şeyi söyleyeyim mi siz ediyorum amrabbah azettleri. Benim anladığım enne velayet el melek meleğin velilik tarafı efdalun velayet el enbiyalim sallallahu aleyhi ve Peygamberlerin velilik tarafından üstün. Şimdi Burayı doğru anlayalım. Buradan dolayı i̇bn Arabi'ye de iftira derler. i̇bn Arabi Hazretleri derler. Efendim, velilik peygamberlikten üstün diyor derler. Halbuki i̇bn Arabi Hazretleri veli peygamberden üstün demedi. Ama peygamberde iki taraf var. Bizim velilerimizde tek taraf var. Velayet. Kemalat velayet. Tamam. Kemalat nübüvvetten ...alabilir, istifade edebilir ayrı devamı ama Kemal-i onda direktman e, peygamber olmadığı için asaleten olmaz. Hal böyle olunca peygamberlerde iki canip var, iki kanat var. Bir peygamberliğin velilik tarafı var. Ki efendim sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de veliydi. 40 yaşına kadar günahı yoktu hiç. Bir kere bir düğüne gittim dedi, bir bakayım diye. Daha çocuktum, hemen bir uyku geldi. Hiçbir şey görmedim, duymadım, uyandım, baktım güneş çıkmış. Yani 40 yaşına kadar da veliydi. Nebi nebi diyemiyoruz o dönem ama veliydi. Şimdi peygamberlerin bir velilik tarafı var, bir peygamber olduktan sonraki tarafı var. Bunların hangisi üstün? İbn Arabi dedi ki velilik tarafları daha üstün. İki taraf ağır basarsa aynı kişide ama aynı kişideki velilik tarafı üstün. Yoksa normal bir evliya peygamberden üstün demedi. Millet bunu yanlış anlataraktan iftira ettiler ona. Hiçbir veli peygamberden olabilir mi? i̇bn Arabi bunu bilmeyecek kadar şey midir? Haşa. O zaman e, şimdi dedi ki o peygamberde olan velilik tarafı, velilik tarafı şu demek. İnsanlardan ayrı olma, uzlet, işte Hiram mağarasına çekilmesi dönemleri, insanlarla karışmama, görüşmeme, tabi ile memur mükellef olmadığı dönemler, Allahla arasındaki ibadetler. Şimdi işte tarikattaki çila çilehanelere girmekler, halvetler, üzdetler, riayatlar falan falan. Bu tarafı üstün gördü. Çünkü neden? Mevlaya yönelik tarafı falan. Çünkü nübüvvet tarafı insanlarla ilgilenme yönü. Sen ne diyorsun? Nefet mi soruyorsun? Gel bakalım, git bakalım. Param istiyorsun. Ee, Efendim Salihim Peygamberlikten sonra bütün milletin dertlerini dinledi yani. Dolayısıyla o öyle anlamış ki velilik tarafı üstün. Şimdi İman Rabbani Zedede diyor ki burada diyor melek için söylenecek olursa şimdi peygamberlerde bir velilik tarafı var ya yani velilik tarafı dedim Allah'a yönelen tarafları Mevla ile halvet, Mevla ile beraber olma işte insanlarla ilgilenmeyip Mevla'nın huzurunda bulunma makamları. Bir de meleklerin velilikçi tarafı var. Zaten meleklerde nübüvvet kemalatı hiç yok. Meleklerde velilik tarafı var. Ne demek velilik? İşte zaten yemiyor, içmiyor, erkeklik yok, düşürlük yok. Bir şey evet yok, bir şey yok. Tam bir velayet meleklerde zuhur ediyor. Şimdi meleğin diyor velilik tarafı peygamberlerin velilik tarafından üstündür. Bu da ince bir şey. Çünkü melekte bu iş, zirve diyor yani. Çünkü peygamberlerin ne kadar velayet tarafı olsa da illa ölmemek için yiyecek beşer. ...zaruret miktarı yiyecek e, veyahut evlenecek zaruret miktarı. E şimdi orada yine bir zaruretler onları... E, ...şeye çekiyor biraz... ihtiyaçlara. ama melekte hiç ihtiyaç olmaz. E, velayette e, Mevla Teala'yı teveccüh tarafını... ...mülaza ettiğin zaman... E, ...meleğin velilik tarafını peygamberlerin velilik tarafından... ...velilik tarafından üstün diyebilirim diyor. Yani şunu demek istiyor İmam-ı İmam-ı de e, melekler peygamberlerden üstün derken eğer deselerdi ki bir ayrım yapsalardı deselerdi ki meleklerdeki velayet, velilik tarafı nebilerdeki velilik yönünden üstün olur ağır basar. Hani ben de buna, e, bu, bu bana da zuhur ediyor böyle bir şey. Ama velakin lakin fil ve risaleti Şimdi peygamberlerde bir taraf var, o da meleklerde hiç yok. Şimdi meleklerde olan velilik peygamberlerde var. Ama peygamberlerde olan nübüvvet ve risalet tarafı, yani elçilik Allah'tan vahiy alma ve kullara vazifeli elçilik yapma. Bu nübüvvet ve risalette derece dün, lilen biyay, peygamberlere has bir derece var. O da hiçbir veli, melek de yok. Hiçbir melekte de, de yok, hiçbir velide de yok. İnsan velilerinde de yok. Nübüvvet, risalet yok ki peygamber olmayan da. O zaman lem yebluh ulaşmamıştır ha o dereceye. Melekün bilmelek kattı kattu. Asla hiçbir melek Cebrail aleyhisselam da olsa Mika aleyhisselam da olsa İsrafil aleyhisselam Mevla ile çok özel makamları vardır, mukarreptir. Bazı <gülüyor> kere Cebrail aleyhisselam bile silsilede <gülüyor> icazet silçilerinde vesaire bazı hadis rivayetlerinde hadisi kutsi, Mevla'dan alınan hadisi kutsilerde, kitaplarda görüyoruz. Cebrail Aleyhisselam Miki almış. Miki Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'dan almış. İsrafil Aleyhisselam'ın da silsilede öyle bir yeri var ki Mevla'dan telakkide Cebrail Aleyhisselam'dan da öne geçtiği yerler var. E zaten o da meleklerin peygamberlerinden zaten. Ama velev İsrafil Aleyhisselam olsun Cebrail Aleyhisselam olsun bir peygamberde bulunan herhangi bir peygamber ha ülü lazım olması şart değil. Diyelim Danyal Aleyhisselam. Diyelim Işmevil Selam Diyelim Circis Nebi. Diyelim Yuhşe Selam Hani peygamberlikleri sabit olan hadislerde ayette ismi geçmese de demek istiyorum. Beni İsrail'deki bir nebi. Herhangi bir nebi. Herhangi bir nebi. Kitap sahibi değil. Müstakil kitap sahibi değil. Müstakil şeriat sahibi değil. Ama her nebiye mutlaka vahiy geliyordu. Ayrıca. Ünlü azm olmasa da Cebrail Aleyhisselam bile o Danyal Aleyhisselam'daki veya Circis Nebi'deki bir e, şeye risalet ve nübüvvet derecesine ebediyen ulaşmamıştır. Ulaşamaz tabii. Çünkü orada e, Allah'ın e, nebisi ve resulü olma sıfatı var ki bu hiçbir bir meleğe nasip olmamıştır. Vazifet derecedir bu derece neşiyetün kaynaklanıyor. Bu nereden geliyor insana ya? Niye meleğe gelemiyor da insanda oluyor bu? Cebrail Aleyhisselam nasıl bir peygamberin nübüvvet derecesine ulaşamıyor ya. Çünkü minciyet-i lonsur-i turabi toprak latifesinden geliyor. Melekler topraktan yaratılmamış, nurdan yaratılmış. Peki nur mu üstün, toprak mı üstün soruyorsun. Burada toprak ağır basıyor. Çünkü nur e, tevazu da ağır basmıyor. Nur ışıktır, enerji diye anlarsan şimdi. Bu ne e, mütevazilikte, alçak gönüllükte, tezellülde e, zirve değil alçak hani yani Allah karşısında zilletmez kenet işte fakirlik fakirlik alçalma mertebeleri çünkü alçalmadan ne kadar dibe inerse yükselme o kadar fazla oluyor. Alçalma noktasında tevazu da zirve nedir? Toprak latifesidir. İnsanda toprak unsuru var. Unsur ana asırlar var. 4 yaratıldığımız dört ham madde. Su, hava, toprak, ateş. Bu topraktan geliyor. Ellerdi toprak uyanma maksusun bil beşer insana maksuddur. Melekte de toprak unsuru yok, cinde de yok. Cinde ateşten yaratılmış. Tabii cinler onun ancak havalarda geziyorlar, efendim uçuyorlar, kaçıyorlar ama <gülüyor> düştüğünde tam düşüyorlar. Ondan sonra cehennem dibini de boylayacak cinlerin çoğu da kafir tabii ki. E bundan dolayı e, mesela cinlerdeki hiçbir kemalat insanın evliyasını geçemez cinlerin de kendilerine göre peygamberleri var ama onlara Resul ve Nebi denmiyor. Nezir deniyor. Ondan sonra efendim velle ula münziri kendi kavimlerine münzir olarak gittiler diyor. Yani münzir, nezirden geliyor. Uyarıcı. Bir makamdır. Bir makamdır ama e, insanların peygamberlerine ulaşamıyor. Niye ulaşamıyor? İşte toprak latifesinden değiller cinler. Ve Zahrayn zûrettey zâin el-yaz el fakir bu fakire yani bu kendisini man mabza kas ediyor bana şu mevla şunu anlattı. ne kemalatil velayeti velilikle ilgili üstünlükler. Velilik anlıyorsunuz değil mi? Allah dostu, Allah'a yakınlık. Zaten veli veliye kelimesi velayetin mastarı velyen. Veli kurptur. Zaten başka mektuplarda der velayet kurbu ilahiden ibarettir. Yani Mevla'ya yakınlık. Tabii Mevla'da Haşa, mesafe olmadığından, mekanda olmadığından yakınlık metre, metrelerle ölçülen manada değil, manevi yakınlık. Bu manevi yakınlık veliliktir. Veliliğinde tabii işte diyorum, ağır basan üstünlükleri de riyazattır. Az yemek, az içmek, az konuşmak, az görüşmek, şehvetten uzak durmak, şehveti tahrik eden hayvani gıdadan vs. vs. Uzlet, halvet, inziva, insanlarla karışıp görüşmemek çünkü kendini Mevla'ya, e, müteveccih durumda bırakmak bu veliliğin çok kemalatı var tabii. kerametleri keşifleri görmüyor musunuz evliyadan nakledilen kerametler ciltler dolusu kitap yazar bir velideki kerametler Şah Nakşibent bir Abdülkadir Geylani de ciltler dolusu kaç cilt kitap var bende yani sırf Abdülkadir Geylani harikulade Allah'ın ona verdiği hünerle hoş peygamber değil ama mucizesi yok ama mucizedeki kadar Aynı derecede açık, belirgin, eşsiz kerameti var. Mesela ölüyü diriltmiş. Yani İsa Aleyhisselam ölüyü dirittiğine mucize deniyor. Çünkü peygamberim dediği için. Abdülkadir Gelen Hazretleri'ndeki ölüyü diriltme keramet deniyor. Çünkü orada nübüvvet iddiası yok. Zaten peygamberim değil, veliyim de demiyor ki. Veliyim de demiyor. E çünkü velayette iddia yoktur, nübüvvette iddia şarttır. Peygamber, ben peygamberim demek zorunda. Öbür türlü adam inanmazsa ebedi cehenneme gidecek. Kendini gizleyerek, tevazu yaparaktan adamı gavur mu bıraksın? Ama velilikte onun şahsına inanma, velilik mefhumuna inanmak şarttır. Keramet mefhumuna inanmak iman şartıdır. Çünkü Kur'an'a inanmaya girer. Ayetlerde kerametler var. Asaf ibn-i el Belkıs'ın tahtını getirmesi. Meryem annemize yazın kış kışın yaz gönder getirilmesi. Bu keramete inanmak şarttır. Velayete inanmak şarttır. Çünkü elayini evliya Allah diyor Kur'an. Allah'ın velileri var diyor. La kafun aleyhim korku yok onlara veli Üzülmeyecekler diyor. Ellezin amenu ve kanu demiyor ki peygamberdirler, rasuldürler, vahiy geliyor. Diyor ki sıradan müslümanlardır ama haramlardan sakınma yüzünden takva ile veli olmuşlar diyor. Demek ki her mümin bu manada hususi veli değildir. Umumi manada kâvurlara göre veliyiz hepimiz. Ama özel manada hepimiz bu ve kanu yettekunda değilsek takva şartını e, tamamlayamayanlar da özel veli olamıyor. Onun veliliğe inanmak iman şartıdır. Keramete inanmak iman şartıdır. Niye? E, Kur'an'a inanmak şartsa Kur'an için denir. Ama bir şahsın özel olarak veli olduğuna inanmak şart değildir. Yani bir adam Abdülkadir Geylani'nin veli olduğuna inanmıyorum dese kafir olmaz. Ama dünyada veli diye bir şey yok. Allah'ın velisi yok dese kafir olur. Ayet var. Ama özelde Mahmut Efendi Hazretlerine inanmıyorum dese kafir olmaz. Kafir olmaz ama yani nasipsiz olur, bahtsız olur, şanssız olur yani değil mi? Allah dostlarına inanıp sarılsaydı, bağlansaydı kazanırdı. Büyük devletlerden mahrum olur ahirette. Kafasını vuracak, kayağı arar. Ayrı dava. Ama kafir olmaz. Hal böyle olunca şimdi velayette çok kemalat var. Kemalat deyince sana anlatıyorum işte. Ölüyü diritmeye kadar, varacak kadar işte Rufaailer'de ateşin içine girip yanmayacak kadar. E, efendim kılıç buluş kesmiyor onları ya. Ahmed Rufaazadenin kerametleri müritlerine intikal etmiş hala bile hani onlarda bu hal zuhur ediyor. Şeyhlerin kerameti onlara intikal etti buyururdu Alaeder Efendi Hazretleri. Ama latidade biha bunlara hiç itibarı yoktur. Ama neye göre ha biz keramet değersiz demiyoruz. Kerametin adı üstüne keramet ikramdan gelir. Zaten Allah ona değer verdiği için keramet vermiş. Değersiz olur mu? Lafın kerametin adı zaten değerli. Şeref. Ama bin nisbeti ilâ kemalâti nübüvvet. Peygamberlikte bulunan üstünlüklere ve faziletlere göre. Tamam mı? Yani Resulullah s.a.v'in, Nuh a.s.in, İbrahim a.s.in veya Danyal a.s.in, Yuşa aleyhisselamın herhangi bir peygamberde bulunan manevi olgunluklar Kemalat demek manevi olgunluklar demektir. Bu kemalata nispetle hiçbir velinin kemalatına itibar yok ama bizim gibi düşüklerin, rezillerin sefihlerin, sefillerin durumumuza göre tabii ki evliyanın e, keramatına kemalatına çok itibar var. Bize göre onlarda çok itibar var ama peygamberlere göre de onların kemalatına itibar yok. Veleyteliha keşke Velilik kemalatı olgunlukları için olsaydı hükmel katrati, keşke bir damla hükmü olsaydı bin nisbeti ilel Bahril muhit. Muhit kuşatan okyanus, her tarafı kuşatan denize göre. Yani okyanusa göre bir damla kadar? Bütün evliyanın kemalatını, keramatını toplasan bir peygamberin kemalatına göre okyanusun yanındaki damla olaydı keşke. Damla bile olur diyemiyor. Keşke olaydı diyor. O zaman fel meziyetün naşir fel meziyetü üstünlük en naşiyeti kaynaklanan min tarikın nübüvveti peygamberlik yoluyla gelen bir üstünlük, bir fazilet, bir meziyet bir kemalat, bir olgunluk bir mertebe tekülü olur zaideten ziyade olur, fazla olur Bir adafin katlarla muzaafetin kat kat katlanmış katlarla üzerine al elmeziyetin naşiyeti kaynaklanan üstünlüklerden nerden min tariq el velilik yolundan kazanılan meziyet keramet kemalat var ama peygamberlik yoluyla gelen faziletler onlardan kat kat üstündür. O halde fezleke felaf fai fezleke deniyor. Bunlara yani neticeye gelelim. Geride konuştuklarımızın neticesi felaf taliyetu itlak, kayıtsız şartsız üstünlük en üstün olma mertebesi Tamam mı? Sabit etün. Sabittir. Kim için dilen bir aleyhmuz salatü vesselam. Mutlak manada konuştuğun zaman genel mi Ama kayıtlarsın bir şeyle kayıtlar işi değiştirebilir. Kayıtlıyı konuşmuyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve e göre Nuh aleyhisselamın mertebesi düşük kalır. Bu kayıtlı şeyleri konuşmuyoruz. Alel demek kayıtsız şartsız. Genel manada konuştuğumuz zaman efendim veya Peygamberdeki velayetle peygamberdeki nübüvvet meseleleri kayıttı. Orada da ihtilaf çıkabiliyor. Yani i̇bn Arabi'ye göre bir peygamberin velayet tarafı müraccahtır. İmam-ı Hazretleri'ne göre de peygamberin nübüvvet tarafı. Neden? Çünkü tamam nübüvvet canibinde halkı davetle uğraşıyor, insanların derdini dinliyor. Yani sırf ibadete ayrılamıyor. Ama halkın derdiyle uğraşmak Allah'ın emriyle olduğu için en büyük ibadet oluyor. Bir de nefsin tercihi de olmadığı için eftal oluyor. Neden? Çünkü onun canı Mevla ile meşgul olmak istiyor. Rabıta, murakabe, huzur, mükaşefe. Yani veliler için bir insan geldiğinde bir şey sorduğunda ona cevap vermek o rabıta, o murakabe halinden ayılmak ne demek biliyor musun sen? Cennetten çıkıp çöplüğe dönmek kadar burnunu tıkarsın miden bulanır yani. O kadar zor geliyor bunlar. Şimdi Efendi Hazretleri'ne bakıyorsun geliyorlar bir şey soruyorlar. Yani mürakabe halinde böyle. Öyle zor açıyor gözden O kadar zor çıkıyor ki o içinde bulunduğu halden. İşte mecburen bir cevap verecek. Bir şey. Bazı kere eskiden öyleydi. Şimdi zaten çoğunla da cevap da vermiyor. Çünkü o manevi halini bırakmak istemiyor. İnsanlarla zaten ünsiyeti kesmiş ne zamandır. Hal böyle olunca peygamberin de mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan dönmek istemedi. Ama Mevlane burdu. Habib'im biliyorum ben sen beni cemalimi seyretmeye doymazsın ama insanları davet vazifesi var. E, Miraç'tan döndüğüne kadar sıkıldı. E niye diyor Mevziyenebi Müslime Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmedi. Çünkü benim gördüğüm Mevla'nın cemalini hiçbir peygamber görmedi. O gördüğü zamanki zevkten ve tattan mecburen bizim için yani bizi davet için geri döndü geldi. E geri döndü geldi. Onun için en büyük sıkıntı çekti. Millet de bu hadise anlamıyor. E, Zekeriya Aleyhisselam'ın ağacın içinde ikiye biçtiler. Yahya Aleyhisselam'ın başını kestiler. E, bu kadar peygamberler eziyet aleyhi ve sellem'e böyle bir eziyet olmadı ki diyor. Ama Resulullah sellem Mevla'nın cemalini görme lezzetinden ayrıldı. O kadar zordu ki onun için daha büyük bir sıkıntı olamaz. Sevgiliden ayrılmak. Dünyayı ve hepsini al gittiler. ya yeter ki beni ayırma. Ama o eziyeti bizim için çekti. Eşini geldi halkla uğraştı. Hele Miraç'tan indikten sonra, zaten biraz sonra hicret etti. Hicretten sonra da 10 sene, Medine dönemi 10 küsur sene bütün harpler, gazalar, cihatlar, müfrezeler, seriyeler. Neler çekti ya? E Mevla ile Hira Dağı'nda mağarada oturup meşgul olabilirdi. Ne tatlıydı değil mi? Ve Miraç'ta kalırdı hiç inmezdi. İdris Aleyhisselam gelmediği gibi geri. Ama onun için, peygamberin velilik tarafındansa diyor, peygamberlik tarafı yine eftal. Çünkü neden? Burada Mevla ile çok ibadette meşgul olmuyor gibi görünüyor. İnsanların derdiyle uğraşıyor. Savaşla uğraşıyor, kılıçla uğraşıyor. Vurdu, kırdı, kesti, astı da. Uğut muharebede gitti adama vurdu. <gülüyor> yani bir bindirdi ona. Übeyin'i kalef gavuruna mesela şimdi gidip secdede durmak varken niye gidiyor gavura vurdu ya? Hangisi eftal? İşte oradaki e, Mevla'ya müteveccih, velayet halinden daha eftel onu nübüvvet ahvali Çünkü neden? Orada insanların, ümmetin kıyamete kadar gelecek ümmetinin müslüman olması, cennete gitmesi. Yani nefsiyle uğraşmıyor orada. Velilik tarafında nefsinin hazları da devreye giriyor. Yani canı istiyor. Çünkü çok tatlıdır. feyz geldiği zaman insan dünyayı satar ya. Yani. Al git ya benim bütün malım mülkümü al git. Beni bu feyizimden alıkoyma diyorsun. Biz bile bir zerre bize bir feyiz geliyor. Adam kimse gelmesin ya. Konuşmasın benimle istiyoruz. Biz neyiz ki yani? Bunun zerresinin zerresinden. E birden übüvvet velayet makamlarında hiç ayrılmak ister mi? istemez? Ama niçin ayırtıyorlar onu? Ama sen tek başına cennete gelirsen ne anladık? Git milleti de davet et de. Bütün ümmetine cennete gel. E bu sefer de sıkıntıya giriyor tabii. Ümmetin daveti kolay iş değil. Cihatı var, mücadelesi var, harbi var, kıtlığı var, kuraklığı var, kuşatması var, kuşatılması var. Onun için İmamın hazretleri burada yine isabetlidir. Bir peygamberdeki nübüvvet tarafı velayet tarafından üstündür. Neden? Çünkü üstünlük zorluğa göre ise. Eftalü -e amal ahmeduha -e amellerin en üstünü, en zor geleni ise, o zaman hira mağarasında ibadet etmekten etmeye göre sevir dağındaki kaçıp hizmet etmek daha zor değil mi? Zor eftal ise. Nübüvvet tarafı eftal oluyor çünkü halkla da halkı davet tarafında zahmet fazla. Yine üstünlük nübüvvet tarafındadır. Yani Peygamber'in kendindeki iki makam arasında kıyas yapıyoruz. Peygamberle evli adam bahsetmiyoruz ha. Peygamberde bulunan kendi içindeki iki makamdan bahsediyor. Yine nübüvvet tarafı ağır basıyor yani yine İbn Arabi Hazretin görüşündense İmam Rabb ala ki zahire uygun ve zaten o burada da onu söylüyor. Kayıtsız şartsız üstünlük arıyorsan enbiya için sabittir. Peygamberlerdedir bu durum. Vel fazlul cüz'i cüz'i bir fazilet arıyorsan velayetteki zirve, velilikteki zirve tabi orada yememek, içmemek, evlenmemek erkeklik yok, kişilik yok falan filan ilmelaket-i kiram şerefli meleklere cüz'i bir fazilet düşer. Nebilere nispetle aleyhissalatü vesselam, aleyhissalatü vesselam. Selam olsun bütün melake-i kiram hazaratına. Fas-savabu o halde fezlekenin fezlekesi. Doğru olan nedir? Ma o şeydir ki kalehu onu söyledi el cumhuru. Ekseri ulema ne dedi? Minel ulema il e'lami. E'lami yani marka isimler demektir. Alem marka isimler. Yani zirve isimler. Alem dağlar gibi de olabilir. Yani Kur'an-ı Krem'de diyor ki alam dağlar gibi. Yani dağ gibi alimler de olabilir. Özel e, müşakhas marka isimlerden olan alimler ne dedilerse Allah meşgul kılsın gayretlerini kıyam, kıyamet günü onların dünyadaki bu ehlüsnet itikadını bize anlatma husustaki gayretlerini karşılıksız bırakmasın, hayırla mükafatlandırsın diye dua diyor. Cumhur ne dedi? Doğrusu odur. İşte onu şimdi özetliyor. Felaha. O zaman zuhur etti. Fe ayrı laha zuretti, felaha zuret minazette akik. Benim bu geride yaptığım açıklamadan ben ne uşan? Laiblugu ulaşamaz veli gün, hiçbir veli. İbn Arabi de olsa, Abdülkadir Geylani de olsa, İmamur de olsa, hiçbir veli ulaşamaz derecetine nebiyin, hiçbir peygamberin derecesine. En ufak Kuranda adı geçmeyen mi? Beni İsrail'deki nebilerden biri. Belki de hadislerde de ismini duymadık. 224 binin o adını bilmiyoruz ki çoğunun. Hiçbir nebinin derecesine ulaşamaz Minelembiya aleyhisselam. Hepsine selam olsun. Peygamberlerden hiçbirinin derecesine ulaşamaz. Bel bilakis Yekûn oğlu Rasul Veli'yi, Veli'nin başı yani İman Rabbani'nin Abdükadir Geylihan'ın, Şah Nakşibendi'nin başları nerede olur? Teht-e Kadem-i mutlaka bir peygamberin ayağının altında olur. Alet devam. Bu devamlı öyledir. Tabii her velinin de biliyorsunuz mebdei tayini var. O mebdei tayini hangi peygambere uyum sağlıyor manevi hali. İşte onun için bazı peygamberler bazı veliler heybetli oluyor. İşte Musa Aleyhisselam gibi celalli oluyor. Alaeddin Efendi, bağımız gibi mesela ben onun mebdei tayini olarak kademini bilmiyorum da onu misal olarak konuşuyorum. İşte bilmem efendiler yani efendim sallama çok benzer cemal, merhamet meselelerinde. Onun için illa bir peygamberin ayağının altında olur ama. Kendi makamı göreyim, gereyim. Yembegî <gülüyor> gereken en bilinmesi en nevşan mâmin mes'eletin. Burası çok önemli. Hangi bir mesele varsa ihtilefe, ihtilaf ettiyse fiyâ o konuda el ulemâv alimlerle ve sufiyyetü tasavvufçular meşayih şeyh efendiler illa mutlaka izâ lûhiza düşünülürse fiyâ o meselelerde hakkal mülâhazat iyi bir düşünce yapılırsa işte i̇bn Arabi ile diğer cumhur ulemanın ayrıldığı noktalar var işte. Vahdet-i vücut konusunda olsun, işte peygamberin velayet tarafı eftaldir konusunda olsun vs. Veyahut da işte cehennemde yananlar sonunda biraz e, azapları dinecek gibi konularda olsun. Ne zaman iyi düşünülürse yüce de bulunur el-hakku, hak ve hakikat fiha o meselede, Nerede çıkar Fi cani bil ulema? Alimler tarafından çıkar. Mutlaka alimler haklı çıkar. Ve siru li'lige bunun sırrı nedir? Niçin hep alimler haklı çıkar? Enne nazara'l ulema'i. Çünkü alimlerin bakışı zahir alimlerden bahsediyor. Yani tefsir, hadis, fıkıh, i̇şte sarf nahiv okuyor. Sarf nahivleri güzel bildikten sonra mani, beyan, bedi gerekir. Ondan sonra da işte tefsir, hadis, fıkıh, hakikat, tasavvuf okuyor. Zahir ulemanın en nazarı ve düşüncesi. Zahiri ulema deyince de, sindiki ilahiyatçıları anlamayın. Orada da belki birkaç tane ehl sünnet adam çıkar. Birkaç tane diyorum ehl sünnet çok azaldı. Zahiri ulemadan maksadımız ehl sünnet itikadında olacak. Kaderi inkar eden alim olur mu? Kaderi inkar eden Müslüman olamaz. Nerede alim olacak? Onun için hadisleri inkar eden, yok fiten hadisleri sorumludur diyen, sahih hadisleri reddedenler, onlar alimler sınıfından olamaz. Müslüman sınıfından zor olur. Ehli sünnetten hiç olamaz. Mütevatir hadisler inkar ediyor. Mehdi inkar ediyor. Deccal inkar ediyor. Ya bu kadar mütevatir hadis. Alimler deyince yanlış anlamayın yani. Böyle etiketi var. Doçent, profesör anlamayın. Ehli sünnet alimlerinin zahiri alimlerden bahsediliyor. Anladım. Şeydikilerden isim verip mevzuyu karıştırmayalım. Ama zahiri alimler, diyelim tasavvufa intisabı yok. yani diyelim işte ölmüşlerden konuşursak hiç kılıp Latif Efendi diyelim şimdi. Yani zahiri bir alimiydi. Efendi Baba Ali Aider Efendi Hazreti'nin arkadaşıydı. Dert ki şeriat alimiydi. Şeriat alimidi. Bak tamam. Ama tasavvuftan nasip yok. Diyelim ki bir meselede ihtilaf çıksa. iyi düşünürsen diyor yine bakarsın zahiri alimleri haklı görürsün. İmam Rabbah Hazretleri kendi tasavvufun başı olduğu halde bunun sırrı nedir diyor. Çünkü alimler keşfi yok. Manevi boyutu yok. Tasavvufa girmedikleri için yani ilhamları yok, kerametleri yok, keşifleri yok, bir şey yok. Bir şey konuştuğu zaman neye göre konuşacak şimdi? Ayeti hadise göre konuşacak. Çünkü elinde başka bir malzemesi yok. Bir vasıtatı müteabatil enbiyayı aleyhisselam peygamberlere uymaları vasıtasıyla onların görüşü nafizün geçerlidir. İla kemalât nübüvveti, peygamberlik kemalatına sirat ediyor. Daha ve ulûmiyâ, onların ilimlerine sirat ediyor. Şimdi, zahiri şerat alimi olan biri, vahiy gelmez aşağı, peygamber değil ki. E ilham da gelmez, niye? Veli değil. Ha, zahiri alimler veli değilse Allah'ın hiç velisi yok der. İmam-ı İmam Şafir İmam yalan. o ayrı bir vecihtir. Çünkü şerahata zahirini muhafaza ettikleri için, Tabii ki evliyadırlar. O makam ayrı. Ama hususi velayette tasavvuf eli kadar çalışmadıklarından özel ilhamları yoktur. Peki bir şey konuştukları zaman, bir şey karar verdikleri zaman cehennemde ebedi azap devam edecek. Azap hafiflemeyecek. Asla efendim kafirler çıkamayacak. O ittifaklı da. Azapları da dinmeyecek dedikleri zaman nereden alacak bunu? Cehennemi gördü bile cehennemde yananlar sonradan rahatladılar biraz falan e bunu keşifle göremeyeceğine göre Kur'an'a hadise bakacak lay kafif azapları kafiflemez hatini görecek diyecek bu budur ama tasavvuf elinden şey İbn arabi azıları gibi zatlar bazı kere keşfe bakıyor e keşifte de ben böyle görüyorum diye e, devreye giriyor. O zaman kendine delil olan ayet hadislerden bir şeyler bulmaya da çalışıyor. Tevil de var tabii, ayetsiz hadis olmaz ama bazı onların da delil getirdikleri. Ama hatalı olabiliyor. Onun için alimlerin görüşü nereden çıkıyor? kemalat Übüvet'e geçer geçiyor. Nereden geçiyor? E ben hafızsam, alimsem, tefsir biliyorsam, hadis biliyorsam, ayet hadise bakıyorum. Ayet hadis ayet hadis kimin ilmi? Rasulullah'a mı ilmi? ayet hadis hangi kaynaktan geliyor? İkisi de vahiyden geliyor. Vahiyde şaşma payı var mı? Yok. Bu sefer ne oldu? Zahiri ulemanın görüşü haklı çıkıyor. Çünkü şaşma payı yok. Ve nazar-ı sufiye. Fakat tasavvufla uğraşanlar... Eğer İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi iki kanatlı... Gerçi yanlış anlamayın i̇bn Arabi tek kanatlıdır demiyorum İbn-i de... Kur'an hafızlığıydı bırak, hadis hafızlığıydı bırak... Fıkıhta müçtehid değil mezhep sahibi değil yani. Müştehidi taklit etmez. O kadar yüksek halim. Onu demek istemiyorum. Ama kendilerinde velayet kemalatı ağır basan küşufat ağır basan, zuhurat ağır basan sufiyenin nazarı maksurun e, bağlı kalıyor. Ala kemalatil velayeti velilikle ilgili olgunluklara ve ya onların marifetlerine veliliğin ilimleri, marifetleri işte zuhuratı, küşufatı e, kendilerine gösterilenlerle efendim sınırlı kalıyor. Şimdi o da alenen görüyor yani onun da keşfi hayal değil, rüya değil yani duman değil, buhar değil. Alenen görüyor. E bundan dolayı da <gülüyor> e, yani ilham bize göre e, bizi bağlayacak bir ilim sebebi değil ama işte o sahibini bağlıyor. Sahibini bağlıyor. E, Ehlakka göre, el üstüne de göre ilham bir şeyin sıhhatini bilmenin esbabından değil ayet hadis gibi hüküm sabit etmez ama o kendisine gösterilen zat onunla amel ediyor etmeli de çünkü bu sefer o kendine gösterilene muhalefet etmiş olur anladın mı yani sen bir rüya gördün diyelim o rüya Lan, işte sana şuraya gitme dediler şunu dediler bunu dediler Seni amel etmen uygundur yani seni bağlar bağlar derken helal haram konusunda bağlar demiyorum ama sonra başına bir iş gelir. Ondan sonra vah edersin ah edersen. Ama şimdi beni bağlamaz. Yani şimdi senin rüyan sen görürsün bana bir şey anlatıyorsun. ya e ben böyle bir şey görmedim. Ya benim istiharem bir şey için hayır çıkıyor. Sen benim için istiharem yapıyorsun. Ya senin benim için yaptığın istiharem tabi olmam gerekmiyor. Ama kendi adıma yaptığım etti beni bağlıyor. Çünkü Mevla'ya sordum. Mevla'dan bir cevap aldım. Bunun gibi. ozat da onu görüyor. Gördüğü için e, o da ona göre hüküm vermek durumunda. Çünkü görüyor. O da onu e, uydurmuyor ki rüya da görmüyor. Keşif çünkü uyanık yakaza halidir. Hal böyle olunca e, onlar da velayet ile ilgili noktada yetiniyorlar. Fena caramey. Şüphe yok ki yekûnü oluyor. El ilmül mehûdü. Alınan ilim. Min mişkâti nübüvveti. Peygamberlik kandilinden, fenerinden alınan bir ışık, bir ilim, bir bilgi. Esvebe. Daha doğru oluyor. Bak öbürüne de hepten yanlış demiyor. Buna daha doğru diyor. Ve asahha daha sayı oluyor. Neden minel ilmil mehucu alınan ilimden? Nereden? Min mertebetil velâeti. Velilik mertebesinin kandilinden, fenerinden alınan ilimden daha doğru ve daha sayı oluyor. Çünkü velayet kandilinin ışığıyla peygamberlik güneşinin ışığı bir değildir. Bu bir olmayınca e tabii ki ışık ne kadar fazlaysa da o kadar ortalık daha çok görülüyor. Nübüvvet Güneşi ortada aydınlanmamış kıl bırakmaz. Ama velayet kandili nübüvvet kadar parlamaz. Onun için belki hafi müşkil işler kalabilir. Ama nübüvvette kalmaz. Çünkü vahiy ile gelen ilimlerde gizli kapalı bir şey yok. Açıkça mevla bildiriyor ne buyurduysa odur. Bunlar da özel meseleler biraz. Ve tahkîkü bazı hâzil me'arifi. Bu marifetler ve ilimlerin bazılarının tahkiki yani incelenmesi izahı münderic'ün e, içine konmuştur. Fil mektubil mesdûri yazılan mektuba bismi veledil erşedi çok rüşt sahibi. erşet diyor mesela. Hacı Muhammed Sadık Hazretleri, bazen yanında yatıyor. Önümüzdeki dergide onun da kabrinin resmini koyacağız. Hemen İman-ı yanında iki oğlu yatıyor. Biri Hacı Muhammed Said, biri Hacı Muhammed Sadık. Çok büyük velidir. Bu birinci ciddi 260. mektubudur. E, oğulları da e, velayette zirvedirler. Zirvedirler. Hacı Mehmet Sadık hatta Hindistan'a o beldelere bir büyük veba, tağın salgını gelecekti. O Mevla müraziyat etti. Ya Rabbi, bu kadar insan öleceği yani sen beni al. Bu yüzden ona isabet etti. taunda şehit oldu. Babasının sağlığında iman rafazen diye biliyorum. Vebat etti. Sonra da Mevla ona bir mertebe verdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne bildirdi, Madem ki bu ümmet için kendini feda etti, ben de onun ismi, Hace Muhammed Sadık ismiyle kim, onun hürmetiyle e, bana sığınırsa, bulaşıcı hastalıklardan, ve vebadan onun ismiyle dua edenin hastalığını kaldıracağım, ona bulaştırmayacağım. E, nüshade yazılıyordu, ha Şeyh Yahya Efendi vefat eden rahmetullahi. bu şimdiki Hindistan'daki torunları Zübeyir Efendilerin babaları, bize gelmişti İstanbul'a, misafir etmiştik onu. O mübarek eliyle yazardı. Kace Muhammed adı ilahi bir, bir hakka Hazreti Kace Muhammed Sadık diye. Tabi onlar Farsça şey diyorlardı. Kace Muhammed Sadık büyük veli Erşet diyor. Raşit demiyor. Erşet diyor yani. En olgun makamda bir veli. Benim oğlum Kace Muhammed Sadık Hazretleri'nin adına bir mektup yazdım diyor. 260. Mektup yani. Biz şimdi 266'yı okuyoruz herhalde. Birkaç sayfa ilerideyiz. O mektubu okumadık. Zaten o mektuba girsek ne benim ayağım kalır ne senin kafan kalır. Herkes havada uçuşur. O kadar zor. Bir mektup yazmış marif marif. Marif o demek işte anladın mı? Marif marifetler. Mevla Teala'yı bilmekle ilgili ilimler demek marif. allah Teala'yı tanımakla ilgili. Tabi onun meratibi var. Bir şeyler yazıyor ki. Ne hoca anlar. Ekseri şeyhim diyenlerin bile çoğu anlamaz şimdi. Nerede efendi Hazretleri? Öyle anlatırdı mübarek. Onun kadar mektubatı kim anlayacak yani? İlmi husuli, ilmi huzuri falan filan. Neler anlatıyor o mektupta? O mektup ben anlayamıyorum ki size anlatayım yani. Belki lügat manasından bir şeyler anlarım ama onun için zaten cemaate gerekli bir mektup değil. Makamına göre, dersine göre belki ilgilenen okur. okur. Ona özel okunabilir belki. E, e bekui, eğer kalırsa hüna burada şeyun. Bir şey kaldıysa minel khafa'i khafeydi olur. Yani eğer gizli kapalı bu peygamberin nübüvveti bir de peygamberin velayeti, meleklerin velayeti ondan sonra peygamberlerin iki cheti, velilerin velilerdeki kemalat velat bir de velilere de kemalatü nübüvvetten nasip verilir. Asaleten kemalat nübüvvet olmaz peygamber değil ki. Ama kemalat nübüvvetin mişkatından bir şeyler ışık alır veliler. Bunların hepsinin e, malumatında gizli bir şey kaldıysa fel yura c baş vurulsun hünake o mektuba baş vurulsun oradan bu iş anlaşılır buyuruyor. Şimdi imana geldik mübarek ne kadar zor şeylerden sonra daha imana yeni geldi. Halbuki biz Elifba'da başlasaydık ilk, ilk ne anlatacaktık iman nedir itikat mektubu çünkü ama bunlar tabii özel zatlara yazıldığı için. Mertebesine göre muamele etmiş. Şimdi biz geldik, iman nedir? Yani tasavvufa göre değil, şerata göre Müslüman olmak için iman nedir? Önümüzdeki Çarşamba dersi budur. Kaçıran da ne diyeyim sana? O kadar zarar var ki bu bu dersi, bir dahaki dersi, kaçıranlara o kadar zarar isabet eder ki ahirette çok Müslüman olur. Çünkü bu dünyayı Allah'a bilmeye bulmaya geldik. Marifetullah mektebidir derdi Efendi Hazretleri. Yemek içmek bakımından beş kuruş etmez. Cennetten bir ufak nimet görsen dünyadan çiksinizsin ebedi yiyemez. Cennet tahamı bir kere yedirseler sana tamiden bulan burada. En iyi yemeklerden kaçarsın. Onun için yemek içmek bakımından beş kuruş etmez. Ama Mevla'yı bilmek, bulmak ve tanımak bakımından maha biçilmez. Çünkü cennette de Allah'a tanıma yok. Mekcubat mı okuyacaksın cennette? Geçti o iş. 13 Allah'ını bilmek, bulmak, Rabbini tanımak, varmak isteyen, elinden itikadı Allah'a kavuşmak isteyen bu mektubat dersini dinleyecek, dinletecek. İtikadta müctehittir bu zat. Normal bir alim değil. Öyle normal bir şey mücah, ikinci binin mücedditlikleri ayrı makam. Bu itikadta müctehit, ayrı makam. Kimsenin anlatamayacağı şeylere giriyor yani. 13'ün hiçbir kitapta bulunmaz bu ilimler. Mektubatta bulunur. Dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ama bugünkü dersten anlayacağınız hiçbir veli ne kadar üstün olsa da hiçbir peygamberin en etna derecedeki, ben İsrail'in hiç ismini bile duymadığımız bir peygamberinin makamına ulaşamaz. En üstün veli İmam Rabbani olsa, Abdülkadir Geylani olsa, mutlaka bir peygamberin ayağının altında onun başı vardır. Nasıl Abdülkadir Geylani diyor ki bütün velilerin Boynu üzerinde benim ayağım bütün velilerin boynu üzerindedir. Dünyanın her yerindeki veliler manen duydular boynuna eğdiler. İşte Abdülkadir Geylani'nin boynu üzerinde de mutlaka bir peygamberin ayağı vardır. Mertebe böyle sıralanıyor. İşi karıştırmayalım, yanlış anlamayalım. Hiçbir veli, hiçbir peygamberin derecesine en üstün veli, en edna nebinin, peygamberler içindeki edna'yı kastediyorum, derecesine ulaşamaz. Peki peygamberin kendinde velayet ve nübüvvet iki tarafı vardır. İmam Rabbani Hazret'ne göre peygamberdeki nübüvvet tarafı yani halka nazır olan, insanları davetle meşgul olan tarafı kendi velayetinin yani Mevlayı mütevecci olduğu nübüvvet öncesi işte Hira mağarasındaki uzletler gibi makamlardan yine üstündür. Nübüvvetten sonraki milletle uğraşması çünkü orada cihat vardır, davet vardır, zahmet vardır, zorluk vardır. 13'ün peygamberin kendinde bulunan nübüvvet Velayet tarafından yine üstündür. Burada i̇bn Arabilere muhalif olarak söylüyor bunu. Onu başka bir mektupta ben bir kere okumuştum size. Burada da bunu bilelim. Nübüvvet eftal efendim, velayet onun yanında keşke okyanusun yanındaki bir damla kadar hükmü olsaydı veliliğin. Peygamberliğe nazaran. Konuşuyoruz. Allah Teala doğru anlamak, doğru inanmak, doğru bilmek bizlere lazım olan dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için gerekli olan marifetlerden, ilimlerden istifade edip kavramak, sonra unutmamak ve insanlara anlatabilmek, tebliğ yapabilmek cümle bize nasip eylesin. Amin. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Muhammed ve rabbil Yarın inşallah e, perşembe akşamı sohbet var. Mescitte olacağız. Ahmet Yesevi Derneği'nde bulunacağız. Allah razı olsun. Ayakla adım atanlar ayaklarıyla bu mertebeye ersinler gelemeyenler izlesinler radyodan televizyondan gelebilenler mutlaka adım atalım Allah için efendim ibadete niyet edelim ilim meclisine sohbete niyet edelim sohbette buluşalım birleşelim ilim meclislerinde af olalım manfred olalım e, dostların arasına karışalım bir amin bir duası kabul olan Zatürmetle biz de af oluruz kabul oluruz niyetiyle kaç günlük ömrümüz kaldı belli değil daha kaç sohbete gidebiliriz adım atabiliriz belli değil istifade edelim Fırsatı, ganimet bilelim. Herkese de duyuralım. Çünkü bir iki haftadır olamadık. Bir Hindistan'daydık. Geçen hafta öyle maniler çıktı. İnşallah yarın akşam saat sekizde sohbet başlayacak. Tabii akşam yaslı cemaatle kılınıyor orada da. Sekize kadar gelen sekiz, sekiz sohbete kavuşurlar. Allah Teala manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed aleyhi aleyhi ve sellem. تسليم من كازيرون الحمد لله رب العالمين